Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nevzu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina men yehdihillah felamudillela ve men yudlil felahadiyela ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh ve nşhedu anna Muhammedan abdhu ve Rasulu. بعد, fyağibadallah. ittakul lah ve ati'u. inna Allahu ma'al lazin ittaku, ve lazinuhum sinun. Kal Allahü Teala azze ve jel fi kitabihi il kereem. Azze billahi min shaytanir rajeem. Bismillahi فَأَهْلَيكُمْ نَارًا مَّكُودُهَا النَّاسُ وَالْهِجَارَةِ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ve مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ve الله العظيم وكال الله تعالى في آية أخرى استعوذ بالله إنما أموالكم وأولادكم ve kâle Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem fîmâ fî kâle ev kemâ kâle küllüküm râin ve küllüküm mes'ûlun an râiyyeti sadaka Rasûlullah Sevgili kardeşler okumuş olduğum ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerde Cenab-ı Hak ve Rasûl-i Ekrem şöyle buyuruyorlar Önce iki ayet-i kerime ve Cenab-ı Hakk'ın bize emirleri. Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi, ailenizi ateşten yani cehennemden koruyun. Ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. O cehennemde çok güçlü azabı şiddetli olan melekler vardır. Onlar Allah'a hiç isyan etmezler. Ve ne emredilirse onu yerine getirirler Buyrulur. Tahrim suresi 6. ayette. Tegabüm suresi 15. ayette de Muhakkak sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir. Yani imtihan vesilesidir. Büyük olan ecir ancak Allah'ın yanındadır buyuruluyor. Buhari'nin rivayet ettiği hadiste de hepiniz çobansınız ve hepiniz gittüğünüz sürüden sorumlusunuz, mesulsünüz deniliyor. Dolayısıyla evimizdeki çocuklarımızdan, ailemizden, iş yerimizdeki bize bağlı olan işçilerimizden, hocaysak talebelerimizden, ee, sözümüzü dinleyen insanlar varsa onlardan hele yöneticiysek yöneti yönettiğimiz insanlardan neyiz? Sorumluyuz. Bu ayet ve hadislerin ışığında e, konuyu e, daha çok çocuklarımızın eğitimiyle alakalı e, gündemleştireceğim. Bunca şikayet edilecek ortam cahiliye toplumunun kendi elleriyle yaptıklarının bir cezasıdır. Uhrevi cezanın dünyevi avansı olarak. Kendimizi kaybetmeye başladığımız nesillerimizi kaybettiğimizden belli. Sahipsiz nesillerin çalınması haktır. Sen sahip olursan bu çocuklar çalınmayacaktır diye o meşhur şiiri değiştirebiliriz. Maalesef evlerimizi ihmal ediyoruz. Çocuklarımızı para kazanmak kadar bile önemli bir değer görmüyor gibiyiz. Ve bir sürü çektiğimiz zillet biraz da evlerimizi, çocuklarımızı ihmal ettiğimizden kaynaklanıyor. Evlerimizi otel ve lokanta halinden çıkarıp, Nefsimizin hevasını tatminden de önce ruhları doyurup huzura kavuşmanın yolu evleri yeniden asr saadetteki evlere, Mescit ve İslam okulu haline dönüştürmekten geçiyor. Yapılması gereken en önemli iş okunmak, anlaşılmak, yaşanmak ve hayata tatbik edilmek için gönderilmiş olan Kur'an'a yönelmektir. Müslümanlar işleri ne kadar yoğun ve şartlar ne kadar ağır olursa olsun, Kur'an'dan ve Kur'an eğitiminden uzak kalamazlar. Eşlerini ve çocuklarını Kur'an'dan uzak yaşayışa kurban edemezler. Kur'an'ı hayatlarının dışına itemezler. Çocuklarının kitapsız, Kur'ansız yetiştirilmek istenmesine seyirci kalamazlar. Mekke'de Resulullah'ın temel kurumu, Başka bir kurum değil, evlerdi. Darül Erkam'ı bir okul haline getirmiş, asabını orada yetiştiriyordu. Evet, bizim de evlerimiz Darül Erkam, Darul İslam olmalı. Eğitim, öğretim ve örneklik kurumu haline gelmeli. Evimizde sinema havası değil, mescit havası esmeli. Evlerimiz öncelikle kendimiz ve çocuklarımız için bir Kur'an kursu, bir İslam okulu olmalıdır. Mutlaka evimizde, e, akşamları bir e, okul havası içerisinde İslami dersler yapmalıyız. Evlerinde bu güzellikleri yaşamayan, bulunduğu semti ve yaşadığı ülkeyi e, hiç güzelleştiremez. Evinde İslam'ı hakim kılamayan, evinde şeriatı uygulayamayan kimse topluma İslam'ı hiç getirmek için bir mücadelede bulunamaz. Bir toplum kendini değiştirmediği müddetçe Allah da onlara iste, istenilen değişikliği vermez. Ra'd Suresi 11 İşte bu sünnetullahın nebevi ifadesi de nasılsanız, öyle idare edilirsiniz şeklindedir. Çevre şartlarını bahane ederek alternatif isteyen kimseler için evlerini Kur'an okulu haline getirme gayreti bir samimiyet testidir. Evlerden daha iyi bir alternatif olmaz. Ev, yöneticiliğin okulu olduğu gibi İslam'ı öğrenip öğreteceğimiz ve hakim kılacağımız alanlardır. Yani okullarımızdır, kalelerimizdir, cephelerimizdir. Bunun yanında sadece evlerle yetinmeyip temel kaynağımız Kur'an'ın mesajına uygun cemaat evleri şeklinde kurumlar oluşturabilmenin, mevcutları bu yolda değerlendirmenin yolları mutlaka aranmalı, bulunmalı veya mevcutlar bu şekilde değerlendirilmelidir. Kitle imha silahlarıyla evlerimiz devamlı bombardımana tabi tutulmakta Evler işgale uğramakta, evlerin kıblesini televizyonlar tayin etmektedir. Müslümanların evli, evleri okula ve mescide benzemek yerine daha çok sinemaya, gazinoya, stadyuma, kahveye, otel ve lokantaya benziyor. Herhangi bir sahabinin evi ile günümüzdeki Müslümanların evi o kadar farklı ki ama günümüzdeki bir Müslümanın evi ile bir Amerika'da Almanya'daki kafirin evini ayırt etmek çok mu çok zor. Bu kadar yabancı işgalin içinde aile bireylerinin birbirleriyle sağlıklı iletişim içinde olabilecekleri elbette mümkün değil. Bilgisayarın başında binlerce kilometre uzaktakilerle kolayca iletişim kurabilen insan ev içindeki en yakınlarıyla devamlı uzaklaşmakta. Allah'la devamlı uzaklaşmakta. Kendisiyle birlikte ateşten koruması gereken evladını başkalarına havale ederek sorumluluktan kurtulacağını düşünüyor anneler, babalar. Ve canavarın eline teslim edilen kuzu türünden çocuğunu kimlerin eline bıraktığını düşünmüyor. Aile yuvası, eğitim yuvası ve ibadethane olduğu gibi aynı zamanda huzur evi ve çocuk yuvasıdır. Hammetli halindeki küçük yavruların her yönden büyümesini sağlayan, onların şahsiyet sahibi bir insan, Allah'a kulluk bilincine ulaşan bir Müslüman ve İslam toplumunun sağlıklı bir üyesi olmaları için onları yetiştirip geliştiren bir fabrikadır evler. Daha doğrusu böyle olmalıdır. Hani anne sütünün yerini Hiçbir mamanın tutamadığı gibi, gerçek annenin öğretmenliğinin de yerini hiçbir anaokulundaki öğretmen tutamaz. Çocuk bir lütuftur. Çünkü anne ve babası ona nereden gelip nereye gittiğini, bu dünya hayatında görevlerinin ne olduğunu güzelce anlattıkları takdirde tebliğ ve irşat şerefinden hisse sahibi olur. O çocuğun bir ömür boyu işleyeceği bütün güzel amellerinden, Anne ve baba pay alır, sevabına ortak olurlar. Bir nevi ölümsüzleşir hayırlı anne ve baba, hayırlı evlat yetiştiren ebeveyn. Sevap kazanmaya öldükten sonra da devam eder. Akan sürekli bir sadakadır Müslümanca yetiştirilen çocuk. Çocuk diğer yönüyle bir azap vesilesidir. Zira ebeveyni o ilahi emanete Rabbini güzelce tanıtmadıkları, terbiyesine yeterince dikkat etmedikleri takdirde çocuklarının işleyeceği günahlardan onlar da sorumlu tutulacaktır. Yine onun dünyevi mutluluğu adına bazen kendi ahiretlerini tehlikeye atıp meşru olmayan kazanç yollarına teşebbüs etmelerinden veya onların bezlerine ayırdıkları masraf kadar Kur'an'la irtibatları için para harcayamadıklarından temizlik, temizliklerine gösterdikleri önemi dinlerine göstermediklerinden dolayı evlatla sınavı kaybederler. İnançlar, değerler, iyi alışkanlıklar daha çok aile içinde kazanılır. Çünkü çocuğun şahsiyetini kazandığı devre aile içinde geçen daha küçük yaşlardaki dönemdir. İlk yıl, ilk yıllardaki eğitim, terbiye hayati ve hayat boyu önem taşır. Sağlam bir iman ve ahlak düzeninin hakim olduğu ailenin çocuklarına verdiğini hiçbir okul ve hiçbir kurum veremez. Buna karşılık inanç ve ahlak yönünden bozulmuş ailelerin oluşturduğu toplumlar, dünya ve ahiret azabının da davetçileridir. Evet, çocuğa sıhhat vermeye çalışmayız, o doğuştandır. Anne baba sıhhati bozacak, zararlı hava, yiyecek, içecek ve giyeceklerden koruduğu gibi, öncelikli olarak çocuğunun fıtratında getirdiği İslam fıtratını bozacak etkenlerden, cahiliyenin şirk ve isyan mikroplarından çocuğunu da koruması gerekir. Çocuğun en güçlü eğitimi, aileden aldığı inanç ve ahlak eğitimidir. Çünkü ailedeki eğitim 24 saat devam eder, inanç, terbiye, ahlak, duygu eğitimi en köklü şekilde ancak ailede kazanılabilir. Rivayet edilen şu hadis-i şerif işe, çocuk eğitimine nereden başlayacağımızı en güzel şekilde belirler. Çocuklarınıza öğreteceğiniz ilk söz, La ilahe illallah ve onun anlamı olsun der Allah Resulü bir hadiste. Dünyadaki her yeni doğan çocuk tertemiz, saf, ve İslam'a meyletme yeteneğiyle donatılmış yapısını konuşma çağına kadar sürdürür. Bundan sonra ona kelime-i tevhid ve onun açıklandığı şekilde iman, onun açıkladığı şekilde iman esasları öğretilmez ve fıtratı doğrultusunda çocuk eğitilmezse ailesi ya kendi eliyle veya kendisinin vekilleri olan okullar, öğretmenler eliyle Çevre şartları vasıtasıyla onu İslam fıtratından çıkartıp e, Hristiyanlaştırır, Yahudileştirir veya günümüzdeki gibi müşrikleştirir. Bütün insanlar Allah'a inanmak ve O'na kulluk etmekle e, böyle bir fıtratla e, dünyaya gelmişlerdir. Bu fıtratta sebat ederlerse işte o zaman dünya ve ahiret kurtuluşuna ererler. Ana babalar kendileri veya vekilleri olan eğitimciler aracılığıyla çocuklarının fıtratlarını bozacak eğitimden sakınırlar. Kendilerini ve ihillerini ateşten ancak bu yolla koruyabilirler. Fıtratı bozmaksa Allah'a karşı gelmek demektir. Cenab-ı Hak mazlum kurbanların feci durumunu ve onların esas sorumlusu olan kendi ana babalarına yapacakları, ahiretteki bedduaları haber verir. Estağfirullah ve kalu rabbena inna ata'na saadetena ve kübara'ena feadallune s ila ahiril ayat. Ahzab suresi 66, 67 ve 68. ayetler. Evet. O gün yüzleri ateş içinde kaynayıp çevrilirken vah bize, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik, diyecekler. Yine şöyle diyecekler. Ey Rabbimiz doğrusu biz efendilerimize büyüklerimize beylerimize ana baba ve devlet büyüklerine itaat ettik de onlar bizi dalalete yani sapıklığa yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz bize verdiğin azabın iki katını onlara ver ve onları büyük bir lanet ile lanetle, rahmetinden uzaklaştır. Evet, dünyada çoluk çocuğuna maddi menfaat olarak bir sürü imkanlar hazırlamak için gece gündüz çalışan babalar, onların iyiliği için her türlü fedakarlığa katlanan anneler, yarın evlatları tarafından böyle lanete uğrayacaklar ve çocukları tarafından böyle bedduayla karşı karşıya kalacaklar Yeterince iman ve imanın getirdiği güzellikleri çocuklarına öğretip yaşatmaya gayret etmedikleri için. Çocuklarının gıda ihtiyaçlarını karşılamayan ya da tamamen hastalık taşıyan mikroplu pis gıdalarla onları besleyen anne babanın suçlu olduğu kabul edilir de, midelerinden çok daha önemli olan kafa ve gönüllerini aç bırakan, veya ondan daha kötüsü hastalıklı düşünce ve inançlarla doldurulmasına sebep olan ebeveyn suçlu sayılmaz mı? O yüzden çocuklarımızın okullarda, sokaklarda, telefonlarla, bilgisayarla, internetle, diğer arkadaşlarla ilişkilerinden neler aldığını, nasıl virüslerle zihnini, gönlünü doldurduğunu, hangi düşünceleri, hangi fikirleri benimsediğini anne baba kontrol bile edemiyor, evde virüs taramasından bile geçiremiyor çocuklarını. Dolayısıyla çocuklar kendi çocukları olduğu halde bülü yaşına geldiklerinde veya delikanlı olduklarında kendi inancına, zihniyetine tümüyle düşman, kendilerinin çocuğu gibi kabul edilmeyecek yabancı bir zihniyete mensup oluyorlar. Niye? Çocuklarımızı biz kendimiz eğitmiyoruz da ondan. Başkalarına havale ediyoruz ve onlar da kendi inanç ve ahlakını, kendi zihniyetlerini çocuklarına, çocuklarımıza veriyorlar. Çocuklarımızı bize değil kendilerine benzetiyorlar. Ramazan geliyor ve okullarında tatil olmasına çok fazla bir zaman yok. Ee, en azından bu Ramazan vesilesiyle, yaz vesilesiyle çocuklarımıza daha fazla onları kurban edecek özelliklerin dışında onlara tevhidi bir eğitim vermek onları Kur'an'ın Sadece metnini okuyacak değil, Kur'an'ın kültürüyle yetişmelerini, Kur'an talebesi, Kur'an nesli olmasını sağlayacak bir eğitim vermek zorundayız. Onlar Allah tarafından bize emanet edilmiş. Biz de başkalarına emanet ederek görevimizi geçiştiremeyiz. İşte yer yer sıcaklar başladı. Cehennemi hatırlatan sıcaklar mümkün ki gelebilecek işte bu tatilleri ve Ramazanı fırsat bilip müfredatı önceden tespit edilmiş evlerimizde dersler yapmak veya çocuklarımızı özel okullara göndermek istediğimizden çok daha fazla özel hocalar tutup özel kurumlara Kur'an kültürü alsın diye göndermek mecburiyetimiz var kendimiz bu işi yapamıyorsak, aslında kendimiz yaparsak, sünnete en uygun bir tavır olur. Ama kendimizin eğitimcilik yapacak kültürümüz yoksa, çocuklarımızı sevgiyle, onlara dini sevdirerek, verilmesi gereken esasları veremiyorsak, annelerini o seviyede yetiştiremediysek, bunların sorumluluğunu, hem dünyada hem ahirette feci bir şekilde çekmiş oluyoruz ve olacağız. Evet, camilere çocukları göndererek başımızdan savar gibi İslami bir eğitim yaptığımızı düşünmeyelim. Camide her yaştan çok sayıda çocuklar sadece onları disipline etmek bile hocanın imkanı dışında olabiliyor. Ve çocuklar kızılarak, bağırılarak, dayak atılarak yer yer dinden soğumuş, Kur'an'dan soğumuş oluyorlar. Nice kurslarda da hafızlık yaptıracağım diye çocukların e, ellerine Kur'an alamayacakları, kendilerini e, şiddetli bir şekilde rencide eden bir eğitim tarzıyla fıtratlarının, karakterlerinin bozulduğunu hesaba katmamız lazım. Yani Çocukları bir yerlere göndermek veya adı kurs olan yerlere vermek işi halletmiyor. E, emanetlerimizi söz gelimi paramızı e, garantiye almak istiyoruz. E, böyle emanet olarak herhangi önümüze gelene vermiyoruz. Önemsiyoruz çünkü kıymetli. Ya geri alamazsak veya başına bir şey gelirse diye. E, hatırlayalım bir tavuk bile civcivlerini korumak için insanları tanıdığı halde küçük bir şüpheye düşerse aslan kesilir yavrularını korumak için kendi hayatını feda edecek şekilde insanın üzerine atılır görmüşsünüzdür sırf yavrularını zararlı şeylerden koruma endişesi duyarak bizse tam tersine tavuklardan çok daha akıllı olmamız emanetlere hele evladımız gibi emanetlere daha fazla koruyucu gözle bakmamız gerektiği halde onlara zarar vereceğini bile bile düşmanının eline teslim etmekten çekinmiyoruz. Bu okuldaki öğretmen de olabilir. Televizyon programı veya cep telefonu da olabilir. Sokak da olabilir. Sosyal hayat da olabilir. Ama tekrar edelim, bir tavuğun yavrusu için koruma refleksi kadar biz onları cehennem azabından korumak için gayret sarf ettiğimizi zannetmiyorum. Çocuklara yeterli sevgi, ilgi ve fedakarlık göstermeye can atan, sevgiyi bilgiye kurban etmeyen, Allah rızası isteğiyle dolu Kur'an muallimleri, insanların en hayırlıları olacaktır. Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerin en hayırlı olduğu müjdesiyle. Kız çocuklarına Barbie'yi nasıl sevdiriyorlar? Erkek çocuklarına futbolu nasıl benimsettiriyorlar? Sanatçı denilenlere nasıl yöneliniyor? Onlara bakmak ve bütün bunlardan daha büyük bir sevgiyi, gerçek sevgiyi, Allah sevgisini gönüllere tutuşturmak gerekiyor. Kendi semtinde fidanları yetiştirip bahçıvanlık yapacak ihsan ve takva bilincine sahip böyle ehil insanlar yoksa değişik çözümler üretmek zorundayız ebeveynler olarak. Aynı apartmanın veya sokağın çocukları bir öğrencinin evinde ebeveynlerin seçeceği şuurlu bir veya birkaç hocanın eğitim ve terbiyesine teslim edilebilir. Ama önemli olan Alternatif bulamamak veya şikayet etmek yerine gerçekten evlatlarımızın Allah tarafından emanet edildiğini ve Müslümanca yetiştirmek zorunda olduğumuzu idrak etmek ve Allah için çocuklarımızı sevmek, onları cehennem azabından korumak görevi bize ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kur'an'ın emirlerine her şeyden önce teslimiyet göstermemiz Sevdiklerimizi Allah için sevmemiz ve bu yüzden de fedakarlıklara hazır olmamız icap ed ediyor. İnşallah e, bu yaz dönemi çocuklarımız için ciddi güzel alternatifler oluştururuz. Onların yarın yakamıza yapışıp bizden davacı olacakları bir yola gitmeyiz. E, okullardaki imtihanlarını önemsediğimiz kadar bile biz Allah'ın imtihanlarını önemsemezsek, ahiret imtihanını kaybetmek üzere diğer imtihanları daha önceliklersek durumumuzun ne olacağını hepimiz tekrar değerlendirelim. Evet, Allah'ın emanetlerine, özellikle evlatlarımıza sahip çıkmak, onu en güzel şekilde yetiştirmek için yollar bulmak, hepimizin tekrar edelim görevidir. Rabbimiz bu şuuru, bu gayreti, bu bilinci hepimize ihsan eylesin. Ela inna ahsana'l kelam ve eblaga'n nizam. Kelamullahil melikul azizil allem. Kema kallellahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kure'el Kur'an festemi'ule ve ansitu lallekum turhamun. Auzu billahi mineş şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. İnna dîna ındallahi l-İslâm, sada